Kani TV ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun. Ee, bu Ramazan soframızda da bu akşam yine birbirinden değerli iki konuğum var. Ee, sevgili Veys Ateş ve sevgili Mehmet Turgut abim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk. İstanbul Teşekkürler. için akşam ezanı okundu. Dilerseniz iftarımızı açalım. Eyvallah. Allah kabul eylesin. Evet sevgili izleyenlerimiz iftarımızı açtık. Çay eşliğinde inşallah muhabbetimize devam ediyoruz. Evet sevgili Veys Ateş abim öncelikle gerçekten e, geldiğiniz için e, bizi kırmadığınız için ben çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Allah razı sağ olsun. Olun. Mehmet abi herkese size de öyle. Ben de teşekkür ediyorum çok razı sağ, olun. sağ olun başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız abi iyisiniz inşallah nasıl gidiyor hayat? Her şey gayet iyi. Bizim hayat bir bakıma bakarsanız rutin bir taraftan bakarsanız pandemi, savaş, siyaset çok renkli gibi gözüküyor. Stres de var pandemi. Evet tabii stresi de var ondan sonra. Böyle bir şeyin içerisindeyiz, bir temponun içerisindeyiz. Pandemi olduğunu pandemiyle uğraşıyoruz. Deprem olduğumu deprem. Bu televizyoncular için e, biraz hukukçu olmak durumundasınız, biraz ekonomiden anlamak durumundasınız, biraz depremden anlamak durumundasınız, biraz uluslararası biraz hiç siyasetten, biraz iç siyasetten. Çünkü her an herhangi birisiyle ilgili bir yayın olduğu zaman oyunlarla ilgili mutlaka soru sormak için bir müktesebihata hakim olmanız evet. lazım. Bir akademisyen kadar derinliğine bilemeyiz ee, ama her şeyden biraz biraz bilmemiz lazım ki onunla ilgili bir gündem olduğunda bir cümle kurabilelim, uzmanla bir evet. soru sorabilelim. Ee, biraz memleket gibi, biraz dünya gibi bizim işler. Bazen eş dost ya siz de iyisiniz ya hiç işiniz bitmiyor falan diyorlar. <gülüyor> Biz bazen bitsin istiyoruz, yani bazen dursun istiyoruz ama coğrafya kaderse eğer bu coğrafyada gazetecilik yapmak, yayıncılık yapmak bitmiyor yani bizde iş bitmiyor. Doğru. Peki Mehmet abi sizin işle stres var mı? Bu arada meslek neydi? Ben ticaret yapıyorum, ee, AVM yani beyaz eşya mobilya işi yani yapıyoruz. Allah hayırlı işler versin inşallah. Ee, Bizim işte yani e, tabii farklı bir meslek ama bizim iş de çok stresli. Yani insanla uğraşmak zor ee, muydu? İnsanla bileyim? uğraşmak çok zor. E, yani bize göre bizim iş işte stresli. Ya bir de mesela siz ana haber sunuyorsunuz. Bir yandan bazen açık açık oturum evet. programları da sunuyorsunuz ya. Mesela yani Diyelim ki iki görüşe farklı mensup insanlar, bir tarafta iki kişi, bir tarafta iki kişi. Şimdi bazen yayın esnasında, değil mi? böyle bazen ateşlenmeler, alevlenmeler oluyor ama yayın bittikten sonra ne oluyor? Herkes bunu merak ediyor. <gülüyor> yayın bittikten sonra herkes tokalaşıyor, helalleşiyor, şakalaşıyor, gülüyor, eğleniyor. Televizyon bir haber kanalı da olsa, majör bir kanal da olsa, yani dizi de izleseniz, tartışma programı da izleseniz, haber, televizyon kanalları bir eğlence mecrasıdır. Vakit geçirme mecrasıdır. Yani televizyondan bir şey öğrenilmez. Ee, sosyal medyadan da bir şey öğrenilmez. Ee, öğreneceğiniz kaynaklar bellidir. Okumaktır. Yani bu kitap okursunuz. Dijital bir kaynak okursunuz. Çünkü yani şöyle şöyle ilerlediğiniz bir sosyal medyadan, böyle böyle ilerlediğiniz bir televizyon mecrasında bir şey öğrenilmez. Dolayısıyla e, evet biz siyasi kutupları beraber oturuyoruz. Bir şey anlamaya çalışıyoruz. Anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ama biz bu yayına çalışırken okuyoruz. ...okuyup anlamaya çalışırken belki bir nebze öğrenmeye dayalı bir şey öğreniyor olabiliriz. Fakat seyirci için bunu deneyebilirler. En harareti tartışmada, en çok kıymetli buldukları bir tartışma programının ortasında kapattıklarında... ...ne kaldı benim aklımda diye sorduklarında çok bir şey kalmadığını görecekler. <gülüyor> Çünkü televizyon akan mecradır. Akar. Eğlenirsiniz, kızarsınız, öfkelenirsiniz, gülersiniz. Ama bu e, televizyon, ya yani işimiz çok ciddi, çok ciddi bir iş yapıyoruz... Bu yaptığımız işin ciddiyeti de alt komşuyla küsmek, akrabayla siyasi görüşler ya da işte o televizyonda tartışılan görüşler üzerinden mesafe koymak değildir. İnsanlar bu ülkede legal, meşru, terörle arasında mesafe koyan, iş yapan, siyaset yapan herkes, her siyasi görüş, her sivil toplum kuruluşu kendince, kendi meşrebince bu ülke daha iyi olsun diye uğraşıyor. Tabii. Bana yanlış gelir, size doğru gelir filan. Bu insanlar televizyonda tartışırlar, parlamento kürsüsünde tartışırlar. Ama en nihayetinde e, parlamentodaki milletvekilleri genel kurul ara verdiği zaman parlamentoda kontrasında yemek yerler, eşleyen dostlarını ağırlarlar, şakalaşırlar, akşam yemeklerinde buluşurlar. Böyle bu, olmalı mı değil mi? Bu zaten? olması gerekendir. Tabii. E, benim amca oğlum, benim alt komşum, benim de aynı siyasi e, fikri angaja değil, diye düşmanlaşmak, mesafe koymaktır yanlış olan. Kutuplaşmamak Evet. Lazım. Yani bu kutuplaşan dünyada ve Türkiye'de kutuplaşmamak lazım. Çok Artık böyle ütopya gibi gelse de kutuplaşmamak lazım. Kutuplaşmak Hayır. iyi bir şey değildir. Şimdi Mehmet abi böyle e, Veysi abim böyle konuşuyor ya e, tabi evveliyatı var. Normalde televizyoncu, deneyimli, gerçekten e, şu anda çok sevilen ve işini gerçekten liyakatıyla ehliyetli bir insan olduğu için liyakatı yapan bir İnsan. Ama evveliyatında Kur'an kursu geçmişliği var. 7 sene hem hafızlık yaptım. Hem geleneksel medrese usulü yöntemi Arapça, tefsir, hadis, fıkıh ilmiyle de uğraştım. Yani Uğraştım dediğim şey hocalara saygısızlık olmasın. Yok, zaman... Onlarla bir vakit geçirdim. Yani ondan sonra peşinden de Eyüp İmdatip'te ortaokul, Üsküdar Cumhuriyeti'sinde lise. Ve sonrasında Marmara İlahiyat. Evet. Veys Ateş Ramazan sofrası sönerdi. <gülüyor> <gülüyor> Veys hocamla pardon. Hadi, gerçekten ben bu yönünüzü bilmiyordum bu kadar detaylı. Allah razı olsun. Yani e, evveliyatınızda tabii ki bu e, okulları okumak e, ilahiyat, imam hatip lisesi yani illa imam hatip okuyan bir imam olmamalı değil mi? Mesela ilahiyat fakültesi bitirmiş. Mesela Türkiye'nin en saygın gazetecisiniz, televizyon programcısınız. Yani her yerde olmalı bence. Çünkü dinini Allah'ın kelamını, kitabını bilen insan daha dikkatli olur. Hangi mesleği yaparsa yapsın diye düşünüyorum. Ben Hı -hı. şahsi kararatim bu noktada. Tabii ki. Yani insanın el ele bu pandemi döneminde bunu daha çok fark ettim ve fark eden arkadaşım olduğunda gördüm. Bu pandeminin üstümüze çöktüğü ve her şeyin karamsarlaştığı, kaotik bir ortama sürüklendiği bir ortamda ya iyi ki ya iyi ki inancım var diyen pek çok arkadaşım oldu ben de öyle. Tabii bu az önce Mehmet Bey'le de konuşuyorduk. Bu biraz işte şükredeceğimize bir şey. Nasip, şans, kader, kısmet de derseniz artık. Size bu yönü kazandıran bir aileye ait olmanız. O dönemde Başta evet. önemli bir şey. Çünkü aile sizi çekirdekten böyle yoğurdu, böyle dünyaya böyle baktırdığı için. Siz de bu çizgide kalmak... Kalıyorsunuz yani daha doğrusu yaşken sizi böyle eğdikleri için. <gülüyor> ee, bu, Ağaç Evet şey. yani burada bu kal kalıyorsunuz. Için. Bu da o anlamda e, gerçekten aileme e, çok müteşekkirim. Rahmetli babam bir defa e, o benim çok istemiş hafız olmamı. E, o onunla başladı her şey. İstanbul'da gider misin sorusuyla başlamıştı 11 yaşında olur diye başlayan bir hikaye. Ne güzel ya yani. Allah bu vesile <gülüyor> ismi neydi babamızın? Ahmet. Ahmet amcamıza ve bütün vefat etmiş olan tüm ümmeti Muhammed'e. Allah şu güzel vakitler hürmetine rahmetiyle Amin. merhametiyle muamele buyursun. Amin. Mehmet abi sizin Malatya'da mı memleketiniz? Evet, memleket, memleket Malatya'da. Neresinden? Daren'de. Daren'de. Evet. Peki çocukluğunuz orada mı geçti yoksa İstanbul'da ee, mı doğdunuz büyüdünüz? Yok, benim çocukluğum Malatya'da geçti. 13 yaşıma kadar Malatya'da yedik. Sonradan işte o günkü şartlar koşullar sizin e, buraya bizi getirdin. buraya getirdi. İstanbul'a <gülüyor> geldik. İstanbul'da o zaman bizim Malatyalıların bir ticaret yapma şeyi vardı böyle bir halıcılıkla başladık burada böyle 13 yaşından beri İstanbul'da ticaretle uğraşıyoruz. Ne güzel peygamber evet. mesleğini icra ediyorsunuz değil mi Veysi ticaret güzel Eyvahlar. bir şeydir. Bütün peygamberler esasında meslek sahibi insanlardı her peygamberin bir mesleği vardı. Peygamber Efendimiz'in mesleği ticaret erbabıydı. Mesela Hazreti Davut Aleyhisselam birden aklıma geldi. O demir <gülüyor> işçisiydi. İşte bazıları çiftçiydi, bazıları çobanlık yaptı. Bizim Peygamber Efendimiz'in de hem çobanlık yönü de var. Yanlış hatırlamıyorsam bir de ticaret erbabı <gülüyor> olduğunu da biliyoruz. O yüzden Allah ticaretine bol bereketler versin, Allah benim Allah olsun. versin Mehmet Ağabey. 13 yaşına kadar dedin ya, 13 yaşında mesela hiç aklına tabii mutlaka gelir 13 yaş iyi bir yaş. Mesela hiç Ramazan geldi mi? Ya yani Ramazanı orada yaşadığında bir e, enteresan bir anım var mı? Veya ilk tutun orucu hatırlıyor musun? Ya bizim e, o zamanın çocukluğuyla bugünkü çocukluk arasında belki hani biz o e, evreyi bu dönemde geçirmediğimiz için e, şey yapamıyoruz ama çok farklıydı. Yani biz 13 yaşındaydık ama çok olgunduk. Yani böyle hmm. e, çok işi yapabiliyorduk o dönemlerde. E, belki de o zaman yetişme e, o günkü koşulların getirmiş olduğu bir şeydi. Yani biz 13 yaşında bütün ailenin sorumluluğu üzerimizde böyle babamıza yardımcı oluyor. Tarlada yardımcı oluyoruz. Hayvancılıkla yardımcı oluyoruz. Hani Öyle bir şeyimiz vardı. böyle O dönemlerin getirmiş olduğu bir sorumluluk vardı. Ramazan'da bizim tabii çocukken bizim oralarda çok belki bugün çocuklar da aynı şeyi hissediyorlardır ama biz böyle 5 yaşında 6 yaşındayken e, sahura kalkmak için akşamdan e, mutlaka e, annemi tembihlerdim mutlaka sahura kalırım bizi hmm. böyle abimle beraber e, Tabii kız kardeşler de var beraber akşamdan yarın oruç tutacağız diye tamam. böyle e, sahura kalkardık O zamanki sahurla şimdiki sahura kalkıyorsun ya arasında mutlaka fark var burada Evet tabii mutlaka fark var O mu daha güzel o zaman mı bu zaman <gülüyor> Şimdi her zamanın kendisine göre bir güzelliği, e, vardır. güzelliği vardır. Aslında e, belki işte bugünün çocuklarına sorsak onlar da bir 10 yıl sonra 15 yıl sonra bu anı bu, özleyeceklerdir. Bu anı özleyeceklerdir. Evet. Doğru bu belki de çocukluğun o döneme ait olmanın getirdiği bir bir özlemi var. O günleri özlüyorsun. Evet. E, sonuçta geçmiş bir zaman oluyor. E, i̇lk orucumuzu yani sanırım böyle beşli yaşlarda böyle öğleye kata tutuyorduk. Orada bizim <gülüyor> rahmetli Hüseyin amca vardı. O bize böyle kimler oluştu bakayım derdi. Biz giderdik böyle ben de oluştu falan. Bize böyle hediyeler verirdi. Hatta o zamanın şartlarında hani böyle kuruşlar vardı bize. Bir köyde bakkal vardı. Oraya biz giderdik tamam öğleye kadar tuttuysanız. Tamam. Artık bozabilirseniz derdi. Biz öyle sevinirdik. Gofret mi ee, O zaman gofret yoktu galiba. Böyle işte e, çikolata, çikolata şeker tarzı şeyler ne vardı. Ne güzel ya. Eskiler gerçekten ee, eskilerci evet. insan. Şimdi e, tabii yani Mehmet abinin yaşıyla bizim yaşımız tabii ki farklı. Biz daha biraz daha yeni jenerasyon ama evet. hani mesela Mehmet abi genç çocukluğundan bahsedince ben de kendi çocukluğuma böyle bir gittim. Gerçekten o sahura kalktığımız zaman bir kanalda ulusal bir kanalda yani çağrı filmi değildi ama buna benzer böyle bir film vardı ben o e, o film için sahura kalktığımı bilirdim yani Hı -hı. çocukken anne bak beni lütfen kaldır o filmi izleyeceğim e, yani çağrıya benzer Hazreti Ömer radıyallahu anh olsa gerek yani o, tam hatırlayamadım çocuk şeyli yaşlarda Hı -hı. E, onu hep izlerdim peki e, İsmaila'da okudunuz 7 yıl dediniz değil mi yatılı kaldınız Muhtelif kurslarda yani 2-3 sene İsmaila sonra Başka Kur'an kursu var mıydı? Sümbül Efendi var. Aa, Sümbül Efendi. Ee, ama işte 4 senesi İsmail'e, 3 senesi Sümbül Efendi'ye geçen bir... Ne güzel ya yani medrese usulü kurs, eğitiminizi kurs. aldınız, hafızınızı yaptınız. Marmara İlahiyat Fakültesi mezun oldunuz ve Türkiye'nin en duayen isimlerinden biri oldunuz. Farklı bir mecradasınız. Ha. Yani maşallah Allah güzel bir şekilde sizi Abi. donatmış diyelim. İnşallah sizler de layık layık inşallah. O... zaten layıksınız. Layık olmaya da devam edersiniz. İnşallah, inşallah duamız o yönde. İnşallah. Peki Kur'an kursu anılarınızdan hiç böyle Ramazan'la bir e, yaşadığınız bir anı var mı? Kur'an kursu toplu hareket yeri olduğu için çok anı biriktiremiyorsunuz yani. <gülüyor> Askerlik gibi belli saatte yat, belli saatte kalk. Ya ben dokuzlu yaşlarda Mersin'de hatırlıyorum şeyi, Ramazan, çocukluk Ramazanlarımı. Ha, Mersinliydiniz değil mi siz? Tabii yani 11 <gülüyor> yaşına kadar orada. Evet bir anlatırken hatırama gelen çok sıcak Mersin. Ya hatırlıyorum 8-9'lu yaşlarda yine çok sıcak bir Mersinde Cami Şadırvan'la gider böyle buşluğu biraz açar onu seyrederdik. Yani akşam bu bizim gırtlağımıza gidecek <gülüyor> Ne <gülüyor> öyle, güzel ya. Öyle yanardık yani öyle çok sıcak olurdu. Sahur deyince mesela, sahurda mutlaka makarna ve hoşaf içmeyi ondan sonra yumurta yemeyi falan çok önemserdim. Özlem hep böyledir yani, hep geriye matuhtur. Ama dediği gibi Ömer Bey'in bu yaşta da belli bir keyfi var mı? Evet ama dönüp o çok kıymetli anıların sorumluluğun olmadığı, kaygının tasanın olmadığı, daha çok keyfin olduğu ya da keyifle hatırladığımız o dönemlerin Ramazan'ı da çok güzel, bayramı da çok güzel. Şimdiki bu çocuklar da işte bir sonraki zaman onlar da böyle hatırlayacaklar. Ee, kurslarda en çok sevdiğim şey bayramlar geldiği zaman Mersin'e gitmek olurdu. Kurslarda kalmamak. Çünkü herkesin, şimdi siz gurbetten gelmişsiniz. İstanbul'da ailesi olan çocuklar her hafta sonu çıkıyorlar. Siz çıkmıyorsunuz, bekliyorsunuz. Çünkü... Yani kurs yönetimi de o sorumluluğu almak istemiyorum. Tabii her hafta zor olur. Biz de, orada de, kalıyorsunuz de. serbestsiniz ama hani bir, bir ev özlemi, bir anne baba özlemi falan. Ya dışarı çıkıyorsunuz ama günübirlik yani geliyorsunuz. Evet, günübirlik geliyorsunuz çok anlamlı olmuyor. Onun için böyle bir bayram falan ya da işte Ramazan bazen böyle bir aylık falan gönderirlerdi. O zaman beklerdim yani dört gözle Ramazan gelsin de gideyim. Ben de Yeşil Cami'de <gülüyor> okudum. Ben de aynı anıları... ya ha, şey, ortak <gülüyor> duygulardır. Aileniz <gülüyor> burada mıydı? Ailem burada, İstanbul'da. Ben de hafta sonu hep gidip geliyordum ama hmm. dediğimiz gibi Türkiye'mizin çok güzel illerinden işte Erzurum'undan, Tunceli'sinden, Mersin'inden hep öğrenciler vardı. Onlar hafta sonu olduğu zaman bakardım. Böyle bir buruklardı. Gidemiyorlar, evet. annesini babasını göremiyorlardı ve biz gidiyorduk. İnanın o zaman empati yapıyordum biliyor musunuz? Onlara bakınca bir duygu, ben de bir du duygusallık da var bende biraz. Yani öyle bakıp onlara bir nebze üzülüyordum açıkçası. İşte onlar bizdik. İşte o ev, evet, şu anda. <gülüyor> Ama güzel, o, o, yani o insan onları da özüyor mu? Ya yani O anı, o duyguyu bile özüyor şu anda belki de insan. Yani şöyle, her dönemin kendine göre şeyleri var. Ben o dönemde olsam gibi böyle bir beylik cümle kurmayacağım ama hı hı. Ya ben olsam 11 yaşında bir çocuğa göndermezdim İstanbul'a. Şimdi keşkeyle belki evlenmiş, eğer diye çocuğu olmuş diye çok sebepler var. <gülüyor> Şimdi keşkeyle belki yürümeyelim de. O dönemde oradan bir kopuş, burada geldiğiniz bir, Hedef, hedef şu daha doğrusu rahmetlinin benden önceki üç evladına, üç kardeşime, büyüklerime hep aynı şeyi istemişti. Seni İstanbul'a göndersem hafızlık yaparım, hafız olur musun? Üç, üç deneme dördü olmamış. Dördüncü denemedeki ısrarında artık benim için bu bir şey itibari bir meseleydi. Yani bunu benim yapmam lazım Hı. çünkü babam onu çok istiyor. Ee, onun için hani yedi sene buralarda kalmak işte o sizin dışarıdan baktığınızda bile çok hüzünlü bir hikaye gibi duran. O hikayeleri yaşamak iyi ki yaşadım. Yani sonu, sonrası itibariyle başka bir meslek yapıyor olsam da, bugün habere bakarken de, mesela bugüne kadar çok övünebileceğim bir şeydir. siyasi siyasiden ya da herhangi bir haber kaynağından bir hakaret davası ya da açılmış bir dava yoktur. Çünkü evet, o o müktesebatını size aynı zamanda bir irfanı, bir vicdanı, olaylara bir adalet, bir rahmet dengesinde de bakabilmeyi, herhalde yani bunlar şimdi sesi düşünüyorum, kazandırıyor. O, o kazancınızla dünyaya bakıyor olmanız. Az önce söylediğim, derdi kederde, üzüntüde, sevinçte bir de bir hani bu da var, böyle bir aidiyetimiz var, öleceğiz filan. İşte bu Sor'ya ilişkin hesapları sık sık hatırlatması nereden? Bu kaldığınız şeylerden işte, kurslardan, evet. yurtlardan, oradan aldığınız bilgilerden. Ee, dolayısıyla hani Ramazan da bayram da evde güzel. <gülüyor> güzel. güzel. Sonra güzel, güzel oldu. Şimdi şöyle siz böyle konuşurken rahmetli babanızdan bahsettiniz. Babanızın isteğini yerine getirdiniz. Bir şekilde babanızın duasını aldınız. Babanın evladına duası peygamberlerin ümmetlerine duası gibidir. Peygamber Efendimiz'in ifadesi. E, dolayısıyla baba duası alanın sırtı yere gelmez. Sizin pehlivanlıkta var mıydı? Sporla alakalı Yok. <gülüyor> pehlivanlığımız yok. Ama sporla bir yakından ilişki sağladığınızı biliyorum. Yani evet. çok iyi günlük, günlük sporu muntazam evet. yapıyorsunuz değil mi? Evet. O yine işte o kurslarda az önce andım inanayım. Harun hocamız yaşıyorsa Allah hayırlı ömür versin. O bizi karate'ye alıştırmıştı. O zaman işte siyah kuşağı kadar bizimle böyle teker teker uğraş. Kendisi de bir karate hocasıydı. Oralarda böyle kazandırdığı bir alışkanlık. Sonrasında Zaman zaman inkıtaya uğrasa da hep böyle bir o, o, o zaman aldığınız, spordan aldığınız mutluluk, spordan aldığınız keyif, sürekli böyle bir aradığınız ütopyanız oluyor ve her bulduğunuzda yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu pandemi yüzyılda bir geliyormuş. Ee, eğer yani Allah ömür verir torunlarımıza pandemiyle ilgili bir hikaye anlatacak olursak tekrar spora hızlıca başlatması olacak. Çünkü pandemi günlerinde daha öncesinde yöneticilik yaptığım dönemlerde çok fırsat bulamıyordum ama pandemiyle beraber madem o zaman bir şey yapmıyoruz spor yapalım bariye tekrar başladık çok şükür bırakmadan da bozmadan da devam ettirmeye çalışıyorum. Güzel. Spor huzur dengesi diye bir. Spor ve mutluluk yani mutlu. spor ve mutluluk arasında kesinlikle bir denge var. Tabii. Yani bu sadece kilo vermek sadece yani spor yaparsınız bir trafik kazasına hayat kaybedersiniz. Uzun yaşamak da değil ya yani. bu mutlu olmak. Kesinlikle. Bunu ben denedim ben de uzun yıllar kardiyo yaptım, spor salonunda her sabah sporumu yapıp öyle işe giderdim. Gerçekten çok zinde, çok huzurlu ve mutlu hissediyor insan kendini. Ya bir gün yapmadan yayına da çıksam, başka bir işte yapsam, böyle bir, bir, bir huzursuz, bir keyifsiz ama o spor evet. yapıp o sabah teri attığınız zaman yani bütün seyircilerimize imkan yürümektir, imkan koşmaktır, evde ne bileyim işte üç beş bir şey kaldırmaktır, hiç önemli değil. Abi vücudu bir hareket ettirmek evet. kıymetli bir şey. Mehmet abi spor var mı? Ben de spor yaptım. Ee, Bizde 90'larda 90'lı yılların başıydı. Birkaç arkadaş biz e, bir spor kulübü kurduk. Hmm. Tabii e, Bağcılar'da. E, hem mahallemizin, semtimizin gençlerini spora alıştırmak, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla 3-5 arkadaş bir araya geldik. E, nasıl bir hizmet edebiliriz? O günün şartlarında böyle bir oluşum oldu ben de e, siyah kuşa kadar e, o, spor güzel, yaptım güzel evet, e, Çok güzel. şimdi peki e, bu süreçte mesela şu an yaş kaç e, 55 yaşındayım 55 kere maşallah e, Allah razı olsun e, mesela şu an yapıyor musunuz belli bir e, spor? ben de e, her sabah e, ortalama e, 6 ile 8 kilometre yani fırsat buldukça öyle çok önemli bir şey olmadı sürece yürü, yürü, yürüyorum. O, belki de en güzel ee, yani uh -huh. sporda yürümektir, hızlı yürümek değil mi bir yandan da bir insan için ee, tabii. elzem olan? Tabii belli bir şeyde e, her gün ya bir şeyin e, ne kadarlığından daha çok istikrarlı bir sürekli olanı. Az olan az olsun ama az olsa da sürekli olsun sürekli istikrarlı olsun doğru. Zaten onu belli bir şeyi Veysel Hocam yakaladığın zaman artık bunu bırakamıyorsun. Yani iki gün gitmesen üçüncü gün mutlaka e, gitmek istiyorsun. Vücut da istiyor. Bir de zaten e, demin Beys hocamın dediği gibi şey hani bir mutlulukla bir sporun gerçekten bir şey var. E, gitmediğin zaman e, böyle e, hemen e, şey oluyorsun ne diyelim böyle kendini atıl böyle e, şey hissediyorsun. Ama gittiğimiz zaman zinde ve o gün dinç ve dinamik bir şekilde işini yapabiliyorsun. Evet. E, mutlaka spor yapabiliyorsun. E, Güzeldir, yapmak lazım. Bu bilimsel mi? bir şey. Yani. Endorfin of. ve serotonin salgılıyorsunuz o esnada onu yaparken. İşte o bütün bunlar beyninizde yani çikolata yerken, tatlı yerken o Allah'ım falan dediğiniz mutluluğun orada da salgıladı serotonin aslında. Onu salgılıyorsunuz ve vücut onu salgılıyor ve gerçekten mutlu oluyorsunuz. Yapmayı düşünenler varsa tavsiye ederim. Çok mutluluk. Ben veriyorum. çok çikolata seven bir insanım. O yüzden mi acaba? Bu <gülüyor> mi? <gülüyor> Benzer bir duygu. Onu Sever misiniz siz de? Mi? Sevmeniz mutlaka vardır ama yer misiniz? Asıl sorun ee, Daha çok yani imkan olsa şerbetli tatlıları daha çok severim. <gülüyor> Önünüzde mesela şu anda süt tatlısı yani var. O bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Mehmet abi kaç çocuk vardı? E, 6 çocuk var. 2, evet, bir kızım bir oğlum. Allah başlasın. hepimizin inşallah. inşallah. Nasıl bu, yani onlarla diyalog nasıl? Mesela sizi her gün izliyor ekranlarda. Küçük mesela oğlunu 8 yaşında dediniz. Evet. Onun duyguları nasıl? O 2 yaşındayken galiba işte baban nerede filan dedikleri de televizyona sarılırdı. <gülüyor> bir kutu içerisinde bir yerde olduğunu düşünürdü. Zaman zaman işte çarşıda pazarda gezerken... İşte selam verenler, fotoğraf çektirenler olduğunda ben de televizyoncu olacağım falan diyor. Ondan sonra <gülüyor> ben de fotoğraf çektirsinler diyor. Ondan sonra böyle bir televizyoncuyla küçük sevimli bir ilgisi var. Ama bir aileden bir tane yeter. Kızımı artık o genç kız 18 yaşlarında. Okuyor şu anda değil mi? Tabii üniversiteye hazırlanıyor. Önümüzdeki sene inşallah üniversite sınavlarına girecek. Allah muvaffak eylesin. Onu ve bütün öğrencilerimiz inşallah. Amin inşallah. inşallah. Onunla biraz daha, o biraz böyle ağır bir abla. Böyle intelektüel sohbetler edelim. İşte nesneye, olaya, tabiatlara ilişkin derinlikli filmler izleyelim, işte gerçek hayattan uyarlanmış filmler izleyelim, durduralım üstünü analiz yapalım filan. Böyle yaşının biraz üstünde şeylerden boşlanan hoş <gülüyor> bir ablamız var. Araştırmayı seviyorum hmm, maşallah. Onda bayağı yetişkin sohbetleri ediyoruz yani. Ne güzel, yengemiz. O öğretmen anneleri. Aa ne güzel. Tabii o da o da Marmara ilayetten, o da din kültürü öğretmeni. Ondan sonra. Buradan hürmetlerimi sunuyorum. En en kutsal. Görev olsa e, gerek bana bir harf öğretenin 40 yıl köresi oldum misali Allah hocalarımızdan öğretmenlerimizin hepsinden Allah razı olsun ha. gerçekten e, insanlık yani bu bu devirde insan yetiştirmek önemli bence kesinlikle e, en güzel miras esasında bir geride bıraktığım bir insan olmalı insan hani insanı eşrefi mahlukat, yaratılmıştır en şereflisı olarak Cenab-ı Hak adediyor o yüzden. Bunu da bir tefekkür boyutuyla gerçek manada düşünmek gerekiyor diye kanaat evet. ediyorum. Ramazan-ı Şerif denince mesela ilk ne aklınıza gelir? Mesela Ramazan-ı Şerif ayından beklentiniz veya insanlara şu şu şu şu güzelliği yansısa da tüm insanlık kurtulsa diyecebileceğiniz mesela ilk üç ne gelir? Ya Orada bir şey itiraf edeyim. Bu bizim yapa geldiğimiz meslek çok rasyonel bir meslek çok e, duygusallara, duygusallığa çok yer vermeyen meslek. Ve bu beraberinde e, mesela nasıl diyelim? işte yıl dönümler efendim mutlaka işte meclisin açılışı, dini milli bayramlarla ilgili yapacağımız haberler ya da kan... kandillerle belki kandiller ha. ya da mesela her gün işte kadın cinayeti, savaştan gelen görüntüler göre göre göre göre duygusal hassasiyetleriniz biraz törpüleniyor. Biraz daha böyle rasyonel olana bakıyorsunuz. Bizde de bu mesleğe gire çıkınca şey işte Ramazan yaklaştıkça Ramazan'a ilişkin dosya haberler, paket haberler. Önce oradan başlıyorsunuz doğal <gülüyor> <gülüyor> olarak. Ya yani diyelim işte daha önceki yöneticilik yaptığım televizyon kanallarında bu sene Ramazan nerede çekelim? Onun şey toplantıları dolayısıyla bugün mü kalkıyoruz iftara falan oluyorsunuz. <gülüyor> ya yıllardır çok, özür dilerim, sahura da kalkamıyorsunuz. Neden? Çünkü yani, kaçta yayındasınız, kaçta çıktınız? Ee, Ramazan'da olsa belki o gün olan süb durum oldu, gece 2-3'e kadar yayında belki kaldınız. Canlı yayın belki canlı devam, devam etti. Dolayısıyla Ramazan geldi geçti, Ben de ya daha doğrusu bu mesleği yaparken böyle bir hızlı bir akışın içerisinde birdenbire geliyor. Biraz daha öncesine ait duygularımı sorarsanız böyle bir ilk 3, ilk ilk 3-4 gün benim için bir gerginliktir yani. <gülüyor> başladık mı gider. A <gülüyor> Aynı mesele. Ama son bir hafta mı kaldı. Hadi daha iyi bir kahvaltı Ama yapalım. Ama bence sana. bu açıktan değil. O hani bir şey var ya yani. Işte yani. Değil. O 2-3 gün bir alışacağım, bir denge tutacağım. işte sabah kahvaltım olmayacak. Belli bir düzenden çıkıyorsunuz. İftara son 3-4 saat kala olan o anda e, vücudun hem maddi hem manevi bir e, duygu salgıladığı kanaatindeyim ve o ve o bana acayip iyi geliyor. Hmm. Yani e, o esnadaki düşkünlükten yani klavye bile basacak halinizin kalmaması, evet. O esnada ki derinleşmek, yani o esnada kapıyı kapatırım son bir iki saat kala, biraz böyle ya başka şeyler düşünmeye çalışmak. Orası benim için çok keyifli anlarından bir tanesidir. Ee, bir çorba belki en fazla beni doyuran şeydir. Yeme yani yemek çok sonraki iş. Çünkü belli bir yaştan sonra artık açlık falan da çok önemsiyor diyesiniz. Ama iklim değişiyor, hava değişiyor, etrafınızdaki insanların havası değişiyor. Ee, herkes böyle daha bir... Ee, iyilik üzerine, merhamet üzerine, şefkat üzerine yine o getirmiş oldu, urucun getirmiş olduğu o ağırlıkla birlikte. Herkesin iyi olduğu, herkesin tırnak içinde iyileştiği, iyi şeyler hissettiği güzel bir iklim. Sona doğru da hani ilk başta o kadar gergin başlarken sona doğru da ya biraz daha kalsa. <gülüyor> <gülüyor> aslında gitmese. <gülüyor> Bu duyguyu hep yaşasam falan dediğimde oluyor. Peki Mehmet abi Ramazan sizin için ne ifade ediyor? Rabbimizin bize göndermiş olduğu bereket ayıdır. Yani Aynen. hatalarımız, sevaplarımız vesaire neyse Ramazan rahmet, e, rahmetiyle geliyor. Arınmayı. Bereketiyle yani, geldiği için arınmayı hatalarımız, kusurlarımız olduysa bunu Rabbimiz arz ediyoruz. Hem de e, derinlere götürüyor. Rabbimizle buluşturuyor. Ne güzel. Dinimizle buluşturuyor. E, bize kendimizi hatırlatıyor. Allah razı olsun. Ramazanlarda bize buluştursun. İnşallah. Mehmet abi. E, ülkemize de sağlık dillik versin bu pandemi de binan önce inşallah ülkemizden ve bütün dünyada defetsin inşallah ee, eski günlerimize sağlıklı günlerimize dönelim inşallah Allah razı olsun çok çok, çok teşekkür adosun, ediyorum eyvallah. diş kirası olarak Osmanlı da bilirsiniz Veysi Hocam. teşekkür ederim geldiniz Eyvallah, teşekkür ederim, sağlık, Allah, Allah razı olsun Mehmet abi ol. çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, sağlık. Allah razı olsun. Evet, Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine huzurlarınız olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hoşçakalın.